să-n spuni n-aioc când săvii să-mă îșoară marjei n -a Sunan'ın beryanı. Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketencuo. <gülüyor> Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Maammer ben. Canlı olarak sizlerle birlikteyim ve 94.9 Açık Radyo'dasınız. Tuna'nın bir yanı başladı. Dün akşam paylaştığım gibi bugün sürgüne uğramış halkların şarkılarından bir demet getirdim sizlere. İki zaman söz konusu. Birincisi 1864'te Kuzey Kafkasya'dan Osmanlı coğrafyasına gerçekleşen sürgün, zorunlu sürgün. Ee, i̇kinci odaklandığımız sürgünde, İkinci Dünya Savaşı'nda, 1944'te yine Mayıs ayında, birinci de Mayıs ayında yapılmıştı, 21 Mayıs'tı. Ee, 1944'ün doğranımsıyorsam 18 Mayıs'ında ya da o, o tarihlerde yaklaşık olarak e, Kırım Tatarları Seçenler, Karaçay halkları 3-5 e, günde Orta işlerine ağırlıklı olarak Özbekistan'a ve çevresine e, gönderildiler. Tabii bunların tarihsel koşulları, işte haklılığı, haksızlığı, daha doğrusu haklılığı diye bir şey söz konusu tabii ki olamaz. E, analiz edilmesi benim işim değil tabii ki. Ben işim müzik tarafındayım ve e, kendi ilgi alanıma bu gelenekler yani Kuzey Kafkasya geleneği ve Kırım Tatarları e, fazlasıyla girdiği için e, severek, hoşlanarak dinlediğim ve takip ettiğim e, yenilikleri izlediğim bir alan olduğu için sizlerle e, bu e, zulüm görmüş, sürgün yaşamış halkların şarkılarında küçük bir yolculuk. Ee, yapalım. Ee, e, telefon olanları, ölenleri analım ee, ve bugün bu coğrafyalarda bir gezelim istedim sonuç olarak. Ve e, adigelerle başladık. Adigeler yine 1864'te e, Osmanlı coğrafyasına sürülen zorunlu sürgüne tabi tutulan halkların ee, ...en önemlilerinden... ...başlıcalarından... Ee, ...ve Anadolu'da... Osman, ...eski Osmanlı coğrafyasında ki buna... Ürdün ve... E, ...eski Yugoslavya toprakları... ...Sırbistan filan da... ...dahil olmak üzere... E, ...çok geniş bir alana... ...Bulgaristan efendim... E, ...Anadolu'nun her tarafı... ...dahil olmak üzere... ...çok zor koşullarda... ...büyük bir kısmı yollarda... ...telef olarak... E, ulaştılar ve e, yine Anadolu'nun her tarafına e, yerleştirildiler. E, yani Ege'den tutun Güneydoğu Anadolu Mardin'e kadar, işte Maraş'a kadar, özellikle Mardin'de Çeçenler yaşıyor, Çeçenlere de geleceğiz tabii ayrıca. E, Karman Maraş'a kadar, Mersin Efendim, yani Tarsus civarı. Ee, tabii ki e, es Eskişehir, Adapazarı, e, Kayseri, Uzun Yayla bu bölgelere yerleştirildiler. Ee, köyler halinde yaşamayı sürdürenler kendi kültürlerini e, büyük ölçüde korudular. Tabii ki deformasyon var ama e, ancak şehirlerde yaşayanlar... E, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin genel olarak asimilasyon politikasıyla da bağlantılı olarak, kültürlerin tam olarak yaşayamadılar. Diğer e, ülkemizdeki diğer e, halklar gibi, birçok halk gibi, en başta Kürtler olmak üzere. E, dolayısıyla aslında olması gerektiğinin çok daha e, gerisinde bir kültür ortaya çıktı. Anadolu'da, e, Şerkezler arasında, e, Adigeler arasında. Ama Kuzey ile bağlantı hiç kopmadı. E, çünkü sülaleler bölündü. Birçok e, dramatik hikaye var bu, bu konuda. E, daha bugün aradan 150 sene geçtikten sonra e, oradaki akrabalarını bulmaya gidenler oluyor. Oradan buraya gelenler kendi e, sülalelerinden insanları bulmaya gelenler oluyor. Falan filan. Evet. Meşhur bir kafe ezgisiyle ee, başladık. Şimdi sizlere ya bu, şey, bu arada e, ironik bir şekilde bu e, parçaları nereden çalıyorum? E, eski Sovyetler Birliği Devlet Firması melodiya artık bugün Rusya Federasyonu'nun içinde zaten Adige Özerk Cumhuriyeti de Rusya'ya bağlı. E, Maykop baş, başkentleri e, Rus Rusya'da, bugünkü Rusya'da melodiya firmasının, eski Melodya firmasının Duşa Naroda, yani tatlı halk müziği e, ya da halk müziğinin ruhu diye çevirebileceğimiz bir dizi antoloji yayınladı. Bunların arasında Adige antolojisi de var. E, i̇şte o antolojiden meşhur bir kafö ezgisiyle başladık. Şimdi de iki şarkı dinleteceğim sizlere. Bunlar e, otantik 60'lardan 70'lerden e, ve... E, Gerçekten Adige Müziği'nin en otantik ögelerini bir araya getirmiş güzel bir antoloji. İki şarkı dinliyoruz şimdi bu antolojiden. Nadhan şerjiri sipçafefah berabastı kafamı süfamayca. Ma Not yet up to Paris, I tell you. Better go to Spain, to Spain, dear. We're just half a day away from the next Çabeten okur aşa kalkar.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 Се по мейга, күп Berkes tepemi, tepemi ya Našeg Kabzat yüzeye koşup olmayı. Baru Baru Evet, 1864'te sürgüne uğrayan Adige halkının şarkılarından başladık bu programa. Şimdi e, e, Abazalara ya da Abhas halkına geçmek istiyorum. Yine aynı şekilde, aynı dönemde e, 1864'te yine yoğun bir e, Abaza nüfusu da Anadolu'ya yerleştirildi. Başta Adapazarı olmak üzere. E, Anadolu'nun pek çok bölgesine yerleştirildi. Ee, bir 2015 albüm var elimde. İki şarkı dinleyeceğiz oradan. Ansambul Ayayra. Ee, Gürcistan kadar olmasa bile çok sayıda ansambul e, var. Apazya'da da. Tabii daha küçük bir ülke. Ee, Rusya'ya bağlı özel bölge olarak e, geçmiyor henüz ama e, Gürcistan Savaşı'ndan sonra e, görücülerle ciddi bir sıkıntı devam ediyor hala e, Ayayra topluluğundan e, önce bir şarkı duygulu bir şarkı arkasından e, bir koral örnek ki bu, bu tip örneklere fazla sayıda rastlıyoruz e, Ayayra büyük bir topluluk şarkının gerektirdiği düzenlemeye göre e, küçücük e, topluluklarla ya da çok büyük bir koroyla e, gerekeni yapıyorlar. Ve müthiş bir topluluk. Evet, iki şarkıda e, Apazlar için çalıyoruz ve ansambul Ayayra'yı dinliyoruz. <Gülüyor> What oh. does oh. the gone? Bugün programın ilk bölümünde 1964 göçüyle e, Türkiye'den, ya, e, Kuzey Kafkasya'dan özür dilerim, Türkiye'ye gerçekleşen sürgünle bağlantılı önce Adige şarkıları dinledik. Arkasından da Apas şarkıları sundum sizlere. E, şimdi geliyoruz 1944'de. Programın başında da söylediğim gibi birçok halk 1944'te Stalin Zulmüne uğruyor. E, tarihsel gerekçelerini falan burada anlatmama gerek yok. Her durumda e, yaşlı kadın çoluk çocuk e, Çeşenler, Kırım Tatarları, Karaçaylar, e, Balkarlar e, trenlere bindirilip ağırlıklı olarak Özbekistan'a ve çevresine e, yerleştiriliyorlar. Bunların içinde Kazakistan'da var. E, Birçok bölge var. Sibriya, Sibirya bölgesi var. İşte bu çerçevede önce üç Karaçay şarkısı dinleteceğim sizlere. Karaçaylar kimlerdir? Kuzey Kafkasya halkı aslında ama e, Türkçe konuşuyorlar. Aslında bayağı da anlaşılıyor. E, Dikkati dinlenildiği zaman. E, üç şarkımız var. Önce iki vokal örnek Ar ardından akordeon eşlikli bir şarkı. Tabii kültürel olarak e, Kafkas kültürünün bir parçası kara, Karaçaylar. Ee, Orta Asya'yla ya da e, Anadolu'yla pek de bir bağlantıları yok. E, bu albüm e, şarkılar ve melodiler daha doğrusu Kuzey Kafkasya'nın iki yanından şarkılar ve melodiler başlığıyla Macar araştırmacı, etnomüzikolog e, Bela Bartok'un da öğrencisi e, Yanoş Şipoş tarafından Hazırlanmış ve Macar devlet, devlet firması Hungaroton tarafından yayınlanmış vakti zamanında. Evet şimdi e, Karaçay şarkıları dinliyoruz üç tane. <Sessizlik> Üstüne minin motorun, Uluda bosun muratın, Men sülgele sülmesin, Buzulsun arası suratın. Baula başanta kişniy te çürek çelinden alala çürek çawımı aşaydı elle kuruşluq suratın qolumdağı jüzigim çırq çırqın ayşe gülsün manan ile aitxanin allah ta bergen özünsün Kübür açışmın bosam, kübürü mü açar ga? da sügenime kaçar ga. Kabusuğa tırma, on altı bardı tüygi, kabadibiği o şayet sügenime de cürgi in reki alada sügenim cennet qalada sügenime bermeyle, bir meyle ayırı berelle arada ustun üstünde bir alma min dalma imə sen dalma mən barmağam toylağa baş sen də varıq qıynalma üstündəki çepkənin imbaşları An acarıp men baram, askerge koyup ketkenim. Ü biz ne başı köp kırdık, ne can olganin teyrürürük. Mensi gelin sülmesin, tasalların ergenirük. Bellev, bellev, beleyim abala seni <Sessizlik> vah. Arbazında tora atlar oynatıp a köreyim ah Arbazında yaltın tere gornalsın Başkı bul sanasın İsmene balam jeta ta yaylansın Bello bellav bellav, bellav, bellav Altanım memur olup köreğim, altanım arile paşa abla aylansın. Altan balım cetat aylansın, bile paşa abla façahlıkta sayılansın. Açaylar'dan üç şarkı dinlettim sizlere. Ee, Yana Macar araştırmacı e, yaptığı kayıtlardan. Şimdi Çeçenistan'a geliyorum. Ee, çok ünlü bir şarkıcı ve besteci Sultan Magomedov. Ee, hafif müzik eserleri de var ama e, asıl olarak e, harika bir şarkıcı ve halk müziği tarzında şarkılar söyleyen bir e, şarkıcı. Üç şarkı seçtim ondan ee, Çeşenistan'dayız. dediğim gibi 1944'te zulme uğrayan, sürgüne uğrayan halklardan biri Çeçenler. da escola Bir vesada asıktaluşsula, bir zaman doğuşu kırıma de asada bir zaman da Hain o kadarı bir zaman kallaşıyor gel koltü nasıl di Sina şu istir gez ge desa ona o kadarır kıgar yere Gaza kıtı Şakala olsun Evet, Çeçen şarkıcı Sultan Magomedov'u dinlettim sizlere. Son bölümde Kırım Tatar şarkıları dinleteceğim. Onlar da 1944'ün Mayıs'ında Mayıs trenlerle ağırlıklı olarak Özbekistan'a sürülen halkların başında yer alıyor. Yaklaşık 200.000 kişi, 200.000-250.000 bin, bin arası Tatar. 3-4 günde trenlere doldurulup gönderiliyor. Ee, onlar 1989'dan itibaren e, topraklarına dönebiliyorlar. Ee, Çeçenler ve Karaçaylar doğrusu bilmiyorum ne zaman döndüler. Onlar da ana yurtlarına. Ee, Kırım Ansambul meşhur bir topluluk. En meşhur e, otantik gruplardan biri. Kırım Ansambul'dan e, iki şarkımız ve bir de Oynavamız yani bizim kayıtarma dediğimiz e, e, oynavasıyla bitireceğiz. <gülüyor> Bir Evet sevgili dostlar, Tuna'nın bir yanını yine bitirdik ve Kırım şarkı ve oyunlarıyla sonlandırdık programı. Bugün sürgüne uğrayan halkların geleneklerinden küçük parçalar, küçük kırıntılar aktardım size. Program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan. 15 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook'lardan ulaşabilirsiniz. E, web sayfamdan ve Twitter'dan tabii ki. Aynı zamanda hem bu programın hem de bundan önceki programları ki e, bugünlerde eski vakti zamanında yaptığım ve e, dijital ortama aktardığımız programları her gün birer birer paylaşıyorum. Onları da takip edebilirsiniz. E, bu programı da beni yani nokta. Blogspot.com'dan blogspot e, istediğiniz zaman dinle, dinleyebilirsiniz. Hem bu programı hem de öncekileri. Son bir duyuru. E, cumartesi belki birçoğunuz biliyordur. Buday Derneği'nin düzenlediği bir etkinliğimiz var. E, Şişi'deki Organik Pazar'ın 10. dönümü ile ilgili harika bir kutlama var. Biz de yer alacağız. Kim olarak? Maammer Ketancıoğlu Balkan Yolculuğu olarak biz de yer alacağız. Müsait olanları ikiden sonra e, Organik Pazar civarında Bomonto adı da Babilon'un bahçesine bekleriz. E, dediğim gibi ikiden sonra Van Erketencoğlu ve Balkan yolculuğu daha birçok grupla birlikte, birçok sürpriz e, sanatçı arkadaşımızla birlikte e, çalacağız, çağıracağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selam ve sevgiler hepinize. Selahattin'e de çok teşekkürler. Car menjei n-săm spune n-aioc când sevii Să măi